katkılarından dolayı kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Yeni yayın dönemine de bu programla birlikte başlamış olduk herkese ve tüm Açık Radyo dinleyicilerine, tüm Açık Radyo ekibine güzel bir yayın dönemi dilemekteyim. Stüdyoda çok sevgili konuğum Eray Çaylı bizimle birlikte Londralardan London School of Economics'ten buraya geldi. İkinci kez konuk ediyoruz bu sene içinde kendisine hoş geldin. Hoş bulduk Yağmur, çok teşekkürler beni ağırladığın için. Ben çok teşekkür ederim. Eray ne zaman buraya gelse, ben ne zaman onu görsem Eray, boysan bir program mı çeksek diye sağ olsun... ...bir hafta içinde beş etkinlik derken... ...bize de vakit ayırdı, stüdyoya geldi. ile daha önce yine bu sene buraya geldi... ...bir hafta içinde yine beni kırmış... ...stüdyoya geldiğinde... ...doğal afetleri ve antroposen çağındaki... ...afetlerin aslında tüm insanla... ...etkileyen doğal bir tehdit... ...hepimizin bunda suçu var dediğimiz doğal... ...afetlerin aslında ne kadar afet... ...ne kadar dizastır ya da doğal... ...felaketler olduğunu bugünkü doğa kültür... ...çatışmalarının aslında herkesin ...ne kadar eşit derecede olmayarak... ...etkilediğinden bahsetmiştik. Program... Dinlemek isteyen sevgili dinleyicilerimiz Açık Radyo'nun internet Sitesi üzerinden kayıt arşivinden bizi dinleyebilirler. Bugünse Londra'dan hazır eray buraya gelmişken gündemde de Turner Mimarlık Ödülü özür dilerim. Turner Ödülünün aslında bir mimarlık ekibine verildiği gündemdeyken kendisiyle bunu konuşalım dedik. Aslında fikirde kendisinden çıktı. Ne var ne yok derken dört aday var Turner Ödülü için mimarlık ekibinden tanıdığımız Assemble daha önce bunu almıştı. Biz de stüdyoda sık sık konuşmuştuk. Bu senede Forensic Architecture yine stüdyoda sıklıkla konuştuğumuz ve politik suçları mimari yöntemler kullanarak aydınlatmaya çalışan ve bunu mahkemeleri delil olarak hazırlayıp sunan bir grup olan Forensic Architecture'ın da adaylardan birisi olması gündemdeyken neler yaparlar? Turner ödülünün ben bile mimarlık ödülü dedim yani bir mimarlık ekibine daha doğrusu mimari sergilerde de görmeye alışık olduğumuz bu ekibe veriliyor ...nasıl bir anlamı olabilir, konuşalım dedik. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İstanbul Tasarım Biennali'nden de aslında aşina olabiliriz Forensik Architecture'nin işlerine. Maymun yasası işlerinden bir tanesiydi. Yine stüdyoda daha önce de konuşmuştuk Cenk'le birlikte. İnsanın diğer canlı türlerine uyguladığı çevresel şiddeti inceliyordu buradaki iş. 2015'te kendisine insan hakları tanınmış bir maymun olan Sandra örneği üzerinden bunu incelemekteydi. Tropik ormanlardaki yangınların burada yaşayan orangutanlara karşı yasa olarak kitlesel katliam kabul edilip edilmeyeceğini sorgulayan da bir işti. Aynı zamanda dinleyicilerimiz Forensik Architecture'nin işlerine aşina çinadır ya da değildir tekrar etmekte fayda var kendileri örneğin son zamanlardaki işlerinde 2006'da bir neoniz cinayetine kurban giden Halit Yozgat'ın ölümü üzerine bir iş sergilemekteydi iki Filistinli gencin yine İsrail polis tarafından vurulmasını inceledikleri bir başka işleriyle son dönemdeyne çok gündemde kalıp konuşulmuşlardı Zoom yapan, olay mahalline yaklaşan Geri sayan, üç boyutlu modellerle incelenen, ses analizleriyle Fotoğraflarla desteklenen şemalarla Aslında bir nevi izleyiciyi de Suç mahalline geri götüren izleyiciyi götürmekten öte aslında mahkemelere Delil olarak hazırlanan Bir takım işlerle kendilerini tanıyoruz Bir başka son dönemde çok konuşulan işleri Grenfell Kulesi yine burada Çok konuştuğumuz bir yangında 71 kişinin de ölümüne sebep olan Bir yangını yaşayan Grenfell Kulesi'nde De çekilen kurbanların ya da o sırada olay mahallinde olanların çektiği videoları birleştirerek aslında bunu da bir üç boyutlu model olarak dinleyicilerin, izleyicilerin incelemesi için delil olarak sundukları bir başka aslında işleri vardı. Şimdi de Turner ödülüne Aynı zamanda aday gösterilen dört ekipten biri olduklarını da tekrar edelim. Charlotte Proger, Niamh Mohayman ve Lucas Willis Thompson diğer adaylarmış. Ve aynı zamanda da devam eden Tate Britton'da 9 Ocağı kadar süren bir sergide de işlerini görmek mümkün. Londra'da olan dinleyicilerimiz için de duyurmuş olalım. Evet. Ben biraz istersen Yağmur neden bu konuyla ilgilendiğimi söyleyeyim. Birincisi 2011'den beri evet Londra'da yaşıyorum ve... Aslında Forensic Architecture kolektifi de Londra merkezli bir kolektif. Goldsmiths, University of London'da merkezleri. O nedenle çokça dirsek temasında bulunduğum içerisinden... ...tabii çok geniş bir kolektif ama bir takım üyeleri tanıma fırsatı bulduğum... ...hatta arkadaşım olan, bir takım üyeleri arkadaşım olan bir kolektif. Oradan bir dahilim var hani meseleye ama bir de tabii ki çok daha somut olarak... Kendi araştırmalarım benim de e, şiddet ve mimarlık ilişkisini inceliyor. Çok daha farklı bir şekilde inceliyor. Ama en azından tema olarak e, bu mesele üzerine epeydir düşünüyorum. O nedenle aslında e, belki bunu konuşabiliriz diye düşündüm. Biraz belki önce Forensic Architecture'ın ne olduğu, kim olduğu, ne iş, nasıl işler yaptığından e, sen bahsettin ama... E, ...biraz daha ben de bir akademisyen olarak işin e, mutfağından bahsedebilirim. Aslında Forensic Architecture e, Avrupa... Araştırma konseyi dediğimiz bir kurum tarafından fonlanıyor ve buradan aldığı yaklaşık 1.2 aslında daha somut bahsetmek gerekirse 1.2 euroluk bir fonla hayatına başlayabildi. Yani bir araştırma projesi olarak başladı. Başına E.L. Weitzman adındaki mimarlık araştırmacısının çektiği bir oluşum. İlk olarak 2011'de. ...buradan aldıkları fonla, ERC'den yani Avrupa Araştırma Konseyi'nin aldıkları fonla başladılar. Daha sonra bir fon daha aldılar. Bu fonlar beş senede bir verilir. Beş sene bittikten sonra yani 2016 yılında bir kez daha başvurdular ve yine aldılar. Hatta daha fazla bir para aldılar bu sefer. Bu da işte totalde üç buçuk milyon avroya denk gelen bir para almış olmaları anlamına geliyor Avrupa Araştırma Konseyi'nden. Ne gibi işler yaptıklarından sen biraz bahsettin. Dünyanın birçok yerinde gerek ulusal gerek uluslararası mahkemelere kanıt sunuyorlar, delil sunuyorlar. Ve bunu işte forensik dediğimiz adli tıp olarak çevireceğiniz ama burada forensik architecture dendiği için yani adli mimarlık diyebileceğimiz bir yaklaşımla yapıyorlar. Aslında konvansiyonel anlamda adli tıpçıların göremedikleri, bulamadıkları, fark edemedikleri şeyleri mimarlığın tekniklerini kullanarak fark edebildiklerini öne sürüyorlar. Çok değerli bir iş yaptıklarını söyleyebiliriz. Hangi anlamda özellikle değerli bir iş yaptıklarını düşünüyorum? Ee, evet tam da hukuki ve teknik anlamda. Yani gerçekten de hani adli tıp alanında e, baktığımız zaman e, sundukları deliller ne yapıyorlar? İşte üç boyutlu modelleme yapıyorlar. Bazı e, özellikle e, siyasi e, suç ve katliam, soykırım vesaire gibi e, olayların e, mekansal niteliğin haiz olduğu durumlarda gerçekten e, mimarlığın araçlarını kullanmak... Önemli olabiliyor ve mahkemelere bu anlamda bu teknik adli tıp dediğimiz alandan adli mimarlık dediğimiz alandan sunulabilecek kanıt ve delil gerçekten çok önemli. Bunun haricinde biraz belki Turner Prize'dan bahsedebiliriz. Çünkü aslında Forensic Architecture bir süredir gündem, gündemde ama bugün muhtemelen konuşmamızın nedeni senin de bahsettiğin gibi Turner Prize ödülüne aday olmaları. Turner Prize aslında bir sanat ödülüyken ilk kez 2015 yılında Assemble adı altındaki mimarlık kolektifine verilmesiyle mimarlığın da büyük ilgisine mazhar oldu. Burada tabii ki tartışma şuydu işte mimarlık tasarım mıdır pardon mimarlık sanat mıdır sanat mimarlık mıdır hani bir sanat ödülü çünkü gerçekten Turner Prize sanat alanında İngiltere'nin en önemli ödülü sadece Britanyalı sanatçıları veriliyor ve bu bu Assemble adındaki mimarlık kolektifinin bu ödülü alması sanatçıların özellikle büyük eleştirisine konu oldu. Şimdi burada ben bu meseleyi sanat-mimarlık ayrımı üzerinden tartışmayı çok faydalı bulmuyorum. Nereden tartışmayı faydalı buluyorum? Nasıl bir tarihsel bağlam içerisinde Assemble gibi bir kolektifin... Turner Prize'e aday olduğu ve bu e, ödülü aldığını tartışmayı ve dolayısıyla da Forensic Architecture'ın da yine aynı benzer bir bağlam içerisinde bu ödüle aday olduğunu tartışmayı faydalı buluyorum. Bu nasıl bir bağlam? Şöyle bir bağlam aslında Avrupa'da özellikle İngiltere'de e, kemer sıkma politikaları nedeniyle kültür ve akademiye ayrılan kaynakların çok e, ciddi bir şekilde kesintiye uğradığı bir ortamdan bahsediyoruz. E, bu nedenle e, böyle bir ortamda. Aslında gerek akademik üretimden gerekse kültürel üretimden sanatsal üretimden ve hatta mimarlık alanındaki akademik üretimden araştırmalardan da bir e, fayda yarar e, beklenen bir e, ortamla karşı karşıyayız. Assemble'ın yaptığı işlerde de benzer bir e, argüman vardı çünkü Assemble biraz hatırlatmak gerekirse konumuz olmasa da her ne kadar biraz e, hatırlatmakta fayda olabilir. Assemble şöyle işler yapıyor. İşte soylulaştırma nedeniyle mağdur olmuş mahallelere giderek bir takım işte güzelleştirme çalışmaları, fiziksel iyileştirme diyelim çalışmaları yapıyor. Ve oradaki mahalleliyle birlikte çalışıyor. Bu, aslında bu tarz işleri nedeniyle Turner Prize'a layık görüldü. E, Forensic Architecture'da da işte sadece böyle salt bir hani entelektüel fikri üretim değil de tam da kanıt ve delil sunma bahsi nedeniyle işte gerçekten de yaratıcı üretimi, kültürel üretimi ve akademik üretimi faydalı kıldığı nedeniyle çok büyük övgülere mazhar olmuş durumda. İşte burada aslında eleştirenler de şunu söylüyor. Refah Devleti müessesesinin çok kuvvetli olduğu Avrupa gibi bir yerde tam da Refah Devleti kazanımlarının kaybedildiği, yitirildiği bir tarihsel bağlamda kemer sıkma politikalarının halka ayrılan bütçeyi kesintiye uğrattığı, ciddi anlamda kıstığı bir ortamda aslında refah devletinin boşalttığı alana bu tarz e, kolektifler e, giriyor ve aslında devletin sorumluluğu olan e, bu tarz meseleleri e, işte daha e, az sert hale getiriyor, köşelerini alıyor e, gibi bir eleştiri var. E, bunun yanı da e, tabii ki şöyle bir, yine onu özetlemek gerekirse şöyle bir eleştiri var. entelektüel Entelektüellik e, karşıtı bir içinde bulunduğumuz bir ortamda tam da akademik üretimi de, sanatsal üretimi de, yaratıcı üretimi de fayda hmm. ve yarar ve işte e, buradan nasıl bir hani pragmatik bir sonuç ve çıktı elde edebiliriz gibi bir e, kaygıya hapsettiği yönünde bir takım eleştiriler var. Aslında Forensic Architecture'ın e, şu andaki e, adaylığını da bence böyle bir ortamın içinden çıkmış bir adaylık olarak görmekte e, fayda var. Evet aslında son dönemde bizim de stüdyoda da sıklıkla konuştuğumuz bir mesele bu aslında faydalı sanat ya da faydalı mimarlık dediğimiz oluşum. Sanatın ya da mimarlığın doğasındaki faydayı nasıl görüp ondan öte başka bir sosyal faydacılık endişesinin aslında çok sık görüldüğü meseleler üzerine mesela 2012 yine The Year of the Collectives kolektifler yılı ilan edilmişti Birleşmiş Milletler tarafından bunun üzerinden son dönemdeki ödülenin aslında ve ana akım Diyelim medyanın ilgisinde daha böyle gruplara kaymasıyla birlikte de daha da anlam kazanıyor. Forensic Architecture'ın Turner'ın ödülüne bu sene dört aday arasında gösterilmesi. Kendi internet sitelerindeki açıklamada da Dokumenta 14 katılımı ve Londra'daki Counter Investigations karşıt araştırmalar diye çevirebilirim. Ve Towards an Investigative Aesthetic araştırmacı bir estetiğe doğru Muak Meksika'daki ve Makba Barslan'daki sergilerini aslında bu aday göstermelerini sebepleri arasında saymışlar. Evet Forensic Architecture gibi aslında adli mimarlık diye senin de söylediğin gibi çevirebileceğimiz bir ekibin işlerini Turner Sanat Ödülü'nde görüyor olmamız ve bu kadar sık sergilerde görüyor olmamızda programın ikinci yarısında tartışmaya devam edeceğimiz bir mesele olsun diyelim. Sevgili Eray Çaylı konuğum ve söylediğimiz gibi Turner Ödülü'ne Forensic Architecture'ın aday olması ile ilgili gündemi vesile edip konuşuyoruz. Sevgili Eray bizim için seçti parçayı Tom York'tan Harrow Down Hill. <gülüyor> Evet, ...Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Tom York'tan Herald Hill* dinledik. Sevgili konuğum Eray Çaylı'nın bizim için seçmiş olduğu parça. Aslında şu anda da konuşmakta olduğumuz konuya da temas eden parça olduğu için... ...özellikle seçtiğini söyledi kendisi. Hikayesini alalım. Evet yani biraz böyle özür dilerim. Hep mesaj içerikli şarkı seçiyorum bir durum. <gülüyor> <gülüyor> geçen, Daha güzel. Geçen programda da öyle oldu ama... E, ...bunun hikayesi şu kısaca... E, ...Irak Savaşı e, sırasında, bu ikinci Irak Savaşı sırasında... E, ...biliyorsunuz işte İngiltere ve ABD'nin e, başını çektiği güçleri tabii ki işgale, Irak'ın işgaline e, zemin hazırlamak için e, bir kitle imha silahları aslında yalanı diyebileceğimiz bir bahsi ortaya atmışlardı. E, total yalan olmasa en azından abartılı bir e, durum vardı burada bu argümanda. Ve işte kitle imha silahları, Saddam'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair e, üretilen bir takım raporlar, konumuzla da bence alakalı. İşte uluslararası bir takım mekanizmalara sunulan kanıtlar, deliller vesaire. E, aslında bu tehlikeyi ve bu tehdidi çok daha e, şişmiş bir şekilde, abartılı bir şekilde aksettirmişti. Bu raporlarda raporatörlük yapan ya da aslında bu rapor, raporları onaylayan komitenin bir ...üyesi olan e, Britanyalı bir kitle imha silahları uzmanı... ...bir bilim adamı da, bilim insanı da... E, ...işte e, daha sonra... E, kayıt dışı bir şekilde basınla bu meseleyi konuşup e, aslında bir e, vicdan azabı çektiğini ve bu şişirilmiş raporlarda rol almasının kendisine büyük e, e, eziyet e, çektirdiğini psikolojik olarak e, vicdan olarak e, bahsetmişti ve bunun daha sonra basına yansımasıyla ve aslında bu kayıt dışı e, bilginin de e, söz, e, söz ettiğimiz e, bilim adamından bilim insanından geldiğinin de ortaya çıkmasıyla e, büyük bir kamuoyu baskısına yol açmıştı bu ve aslında iki gün sonra bu olayın patlamasının iki gün sonra intihar etti ettiği şeklinde yani bir ölü bulunmuştu ve bu ölümünde intihar olduğu söylenmişti burada da aslında bu parçayı niye düşündüm uygun gördüm çünkü tam da bahsettiğimiz uluslararası mahkemeler gerek uluslararası gerekse ulusal mahkemeler işte Birleşmiş Milletler ceza işte konvensiyonları vesaire gibi mekanizmaların aslında hani nötr gibi gözüken, e, objektif gibi gözüken mekanizmalar iken tam da ne kadar politik oldukları, politize e, amaçlar için kullanıldıklarını unutmamız gerektiğini bize hatırlatan bir şarkı e, bu. E, i̇şte e, David Christopher Kelly adındaki bu e, bilim insanının e, intihar o, olarak bilinen ölümünü e, konu edindiği için e, Tom York'un bu şarkısı bence konumuzla baya, baya alakalı. Evet aslında Forensic Architecture'ı konuşurken bu adli mimarlık diye çevirebiliriz kendisini de. Turner ödülüne adaylığını konuşurken politik suçları mimari yöntemler kullanarak aydınlatmaya çalışan ve bunu mahkemelere delil olarak hazırlayan bu grubun aslında bir yerde de İngiltere'nin Britanya'nın en prestijli ödülüne aday gösterilmesi üzerine de aslında birçok kanaldan da farklı eleştiriler yükseliyor. Örneğin benim programa gelmeden önce hızlı bir tarımın sonucu olarak Oslo Triennial'ın küratörü olan ...Binea Sarper'ın bu adaylığın aslında bir sanatsal üretim olarak adli bir araştırmayı meşrulaştırdığına yönelik bir eleştirisi vardı. Yine Forensic Architecture'ın kurucularından eğer Weizman'ın bu aslında bittersweet, acı tatlı bir durum ama acısı tatlısından daha fazla gibi bir açıklamasına rastladım. Bir başka açıklamasında da ödül kazanacağıma vaka ya da duruşma kazanmayı tercih ederim demesine rastladım. Bununla ilgili de aslında senin de karşıt başka bir kanaldan eleştirin var. Evet benim Forensik Architecture ile ilgili eleştirimin temel nedeni aslında şu. Programın ilk bölümünde de söylediğim gibi kendilerinin bu teknik hukuki alandan yaptıkları üretime hiçbir itirazım yok ve hakikaten gerçekten de faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak bizim politik şiddet gibi çok çok da netameli hani, bir konuyla ilgili e, çıkartabileceğimiz tarihsel, siyasi, toplumsal derslerin tam da bu teknik hukuki alana hapsedilmesiyle ilgili bir itirazım var. Ve özellikle de estetik dediğimiz mecranın e, ki hani Ranciere'in bahsettiği anlamla anlarsak estetiği gerçekten e, hislenmemizi duygulanmamızı sağlayan bizi duyarlılaştıran duyuları kullanarak duyarlılaştıran bir mecra olarak estetiği tam da sadece böyle teknik hukuki işte adli tıpçı dediğimiz steril bir e, bakış açısına ve yaklaşıma hapsetmesiyle ilgili bence ...bir takım tehlikeler ve riskler söz konusu. E bunu e, Forensik Arkitekçir'in düzenlediği... E, ...zaman zaman da sanat kurumlarında gerçekleşen... ...ICA örneğin Londra'daki yine... E, ...bir güncel sanat kurumu... ...burada gerçekleşen e, geçtiğimiz bahar aylarındaki bir sergileri vardı. Burada da görüyoruz yani burada bize sunulan... E, ...işte siyasi şiddete dair, politik şiddete dair yaptıkları araştırmalar... ...gerçekten de estetik olarak adli tıp estetiğiyle bize sunuluyor. Dediğim gibi bu tarz bir estetiğin kullanılacağı mecralar hiç şüphesiz var. E, ve kullanılması gereken mecralar. Yani bu dilin çalıştığı, bu dilden anlayan ve başka bir dilin kullanılmayacağı... ...başka bir mecranın kullanılmayacağı platformlar, örneğin mahkemeler var. E, bunun farkındayım. Ancak... Ee, sanat ortamları bence bizi biraz daha e, meselenin derinliğine indirmeli, indirmeli. Biraz daha farklı düzlemlerde meseleyle bizi angaja etmeli. Ve gerçekten de eğer işte duyarlılaşmaktan bahsediyorsak duyularımızı harekete geçmeli, geçirmeli. Biraz burada belki e, somutlaştırmak adına e, meseleyi e, bir e, spesifik e, projelerinden bahsedebiliriz e, forensic architecture'ın. E, Suriye'deki, Şam yakınlarındaki Sednaya... E, ...hapishanesinde e, ki burası işte Esad'ın işkence hanesi diye bilinen bir hapishane. Burayla ilgili bir çalışmaları var. E, son dönemde özellikle Suriye İç Savaşı sırasında e, bu hapishanede e, e, kalmış... ...ve burada e, işte işkenceye uğradığını e, öne süren e, bireylerle e, konuşmuşlar. Ve bu hapishanenin bir üç boyutlu modelini yapmışlar. Ve bu işte internette Saydnaya diye aratıldığında çıkıyor. Guardian'da da bir makale ya konu oldu örneğin. Şimdi burada bakıyoruz işte bir takım tanık ifadelerine başlıyorlar. İşkenceye uğradığını iddia eden, öne süren tanıkların ifadelerine başlıyorlar ve mekanı yeniden üç boyutlu olarak modelliyorlar. Yalnız burada işte tam da tanıkların yani gerçekten bu şiddetten birebir mağdur olmuş, bu şiddeti yaşamış insanların tanıklığının birer veriye Birer dataya indirgendiğini e, görüyoruz. Oysa biliyoruz ki e, tanıklık parçalıdır. Tanıklık özellikle şiddet gibi ağır bir sürece e, konu olmuş bir şey ise e, çok daha insanın aslında özne olma... ...halini yaralayan, örseleyen bir şeydir. Ve aslında şiddetin e, bireye yaptığı etkiyi aslında gidermek istiyorsak... ...tam da yapmamız gereken o bireyi yeniden özneleştirmektir. Oysa benim gördüğüm e, Forensic Architecture'ın e, işlerindeki en büyük işte eleştirdiğim nokta... ...şiddetin e, toplumlara yaptığı etki olan özneleştirmeyi örseleyen, özne olma halini örseleyen duruma dair... Pek bir şey söylemiyorlar. Bu durumu değiştirmeye dair bir şey yapmıyorlar. Keza adli tıp yaklaşım ve steril estetik de tam da insanı birer belgeye, birer dokümana, birer veriye indirgen bir yaklaşımdır. Ve işte onlar da bunu yapmaya devam ediyorlar. Sednaya hapishanesi işinde de sadece işte insanların sesleri, tanıkların seslerinden işte bilgi ediniyoruz. Yani, yani hapishanenin... ...ortamına dair bir işte modelleme var ve buraya bir data sunumu yapılmış oluyor insanların sesleri üzerinden ve tanıklı üzerinden. Ama bu tanıkların daha sonra ortaya çıkan işe dair ne düşündükleri, ne söylediklerini görmüyoruz. Alternatif modeller görmüyoruz. O şiddetin aslında yarattığı insanın özne ol olma halini örseleyen e, etkiyi ters çevirmek adına yapılan pek bir şey yok. E, benim en büyük e, meseleyle ilgili en büyük eleştirim... Aslında e, bu. Çünkü e, şuraya bağlayabiliriz. Biliyoruz ki birçok e, işte soykırım gibi katliam gibi e, modern süreçler diyebileceğimiz işte e, politik e, suç ve e, şiddet süreçleri de tam da insanı belgeye indirgeyen süreçlerdir zaten. E, hani belgelerin arşivlerin doküman üretilme, üretilmesinin listelerin, isim listeleri listelerinin vesairenin hani e, işte örneğin Yahudi soykırımındaki holokosttaki yerini biliriz. O yüzden belge dediğimiz mecrayı da sorgulamamız gerekiyor. Eğer şiddetle angaja olacaksak, şiddet üzerine düşüneceksek... ...belge dediğimiz mecranın kendisini, belgeselciliği, işte forenzik yani adli tıpçılığı... ...ve bu steril estetiği ve yaklaşımı da sorgulamamız gerekiyor. Forenzik arhitekçinin işlerinde böyle bir sorgulama... ...yani mecranın ve platformun kendisine dair bir sorgulamayı ben eksik buluyorum. Evet... Adli veri olarak mahkemeye delil olarak sunulan bir çalışma olarak bunun yeri oluyor olsa da aslında özne olmalının önünü kapatan... ...o insanlara alan açıp o insanların ya da bizzat kurbanların... ...ya da bizzat tanıkların seslerini kapatıp kendileri veriye indirgeyen... ...senin de söylediğin gibi aslında bir yaklaşımın üzerine de bir şey koyarak... ...belki de eğer bu bir kurumda sergilenecekse... ...ya da başka bir çalışma olarak izleyiciyle buluşuyorsa... ...bir şey daha eklemelerini ben bu konuda bekliyorum diye buraya gelirken söylemiştin. Çok kıymetli bir eleştiri. Evet Forensic Architecture hepimiz çok seviyoruz, takip ediyoruz... ...işlerine ilgili izliyoruz ama buradan da bakmakta fayda var işlerine derken... Bakalım Turner ödülünü alacaklar mı, alamayacaklar mı? Çok çok kıymetli başka bir bakış açısını gelip burada paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Eray Çerli bizimle birlikteydi. Londra School of Economics'te akademisyen kendisi İstanbul'da oldu bir hafta boyunca. Sağ olsun vakit ayırıp geldi. Ben Yağmur Yıldırım, Barış Demirel ile birlikteydik Teknik Masa'da. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Very good, very good. Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.